Biz eşimle kaçarak evlendik, eşim iki kardeş demiş, bizden büyük bir ablamız var. Ablamın çeyizinde hiçbir eksik olmadan bütün her şey tas tamam alınmış. Bizde de acele olduğundan sadece birkaç ev, ev eşyası alındı, gereğini tam manasıyla yerine getirmediler. E, bu benim üzülmeme neden oluyor, karşı tarafta benim hakkım kalmış mıdır ya da böyle düşünmem günah mı, e, ayrımcılık günah mı demiş hocam. Burada tabii ki şikayetçi neden dolayı kendisiyle ilgili düğün hazırlığı ve diğer düğünle ilgili, evlilikle ilgili hazırlıklarda eksikliği ve kusur olduğundan dolayı. Ama bir de böyle karşı tarafı suçlamak yerine kendisine de bakması lazım kardeşimizin. Öncelikle evet kaçarak evlenmek uygun bir şey değil, hoş bir şey değil. Bununla kardeşimiz acaba annesini, babasını, ailesini, çevresini, akrabasını ne kadar üzdü? Yani bu normal bir şey olsaydı tabii ki normal karşılanacaktı. Ama bu davranışıyla ailesini ne kadar üzdüğünü bir düşünmesi lazım. Ben bazılarını bilirim ki bu şekilde evlendiği için yani kaçarak, hı hı. E, anne babasının rızasını alıp normal prosedüre uygun olarak işte nişanıdır efendim düğünüdür nikahıdır. yerinde yerindeyse telli duaklı der. Telli duvaklı de bir şekilde yapmadığı için kızına küsmüştür ve hayat boyu da konuşmamıştır. Anne babalar böyleleri de vardır ve de e, evine de ayak bastırmıyor yani gelmesin diyor mesela bu ya doğru mu elbette ki yanlış yani bir genç e, hata ettiği zaman bir yanlışlık yaptığı zaman anne babanın anne babaya düşen nedir? Bir şekilde onun artık üzerinde durmaması, unutması ve neticede çocuğudur. Yaptı bir hata. Ne yapması lazım? Affetmesi lazım. Yani burada işi inada bindirip de efendim benim iznim olmadan gittiği için ben de artık onu evlatlıktan atıyorum. Daha da benim evime gelemez. Bunları demeye gerek yok yani. Insandır, hata yapmıştır. Mutluluklar denilir. İnşallah mutlu olsun denir. Ee, onun için çok büyük bir e, düşmanlık beslemeye, efendim küsmeye, e, evine koymama gibi bir şey de anne babanın yapması, böyle bir davranışta bulunması da e, tabii hoş bir şey değil, doğru bir şey değil. Ondan da affedici davranması, affedici olması ve e, neticede kızlarını bir şekilde kabul etmeleri gerekir. Onun için kız kardeşimiz de, e, kardeşimiz de böyle bir hatayı yapmış. Şimdi geri dönüp de efendim benimle ilgilenilmedi dem hakkı yok diye düşünüyorum. Böyle yani. bir şey böyle bir şey dem hakkı yok. Eee prosedüre uygun olarak oldu da anne baba en çocuklar zaman, arasında itiraz hakkı oldu <gülüyor> Tabi Anne baba çocuklar arasında ayrımcılık yaptıysa prosedüre uygun olarak evlilikte ha o zaman desin. Desin ki efendim kardeşlerim arasında işte ayrımcılık yapıldı. Bana şöyle muamele yapıldı. Kardeşime böyle diyebilir. Hakkıdır o zaman. Ama burada kendi hakkını maalesef kardeşimiz kendisi yok etmiş. Fazla sızlanmasına vesaire gerek yok. Kırdığı kalplere baksın. O kalpleri tamir etmekle biraz daha meşgul olsun derim.